Hepimiz orta yerde yaratıldık kardeşler. Allah Ebu Ebu Cehillik ortasında yolu hepimize sundu. Kim ahiret yatırımı yapar, salih kullarıyla Allah'ın oturur kalkarsa, haftada bir defa iki defa gider bir alemi ziyaret eder filan şey yapar. Bir mesela ticaret mi yapıyorsun? Fıkıh bilen birini çağırıp senede bir defa şu dükkanıma bir bak ya, haram bir şey satıyor muyum ben de? Siz zekat hesaplatır gibi bir de gidişat hesabı yaptır gidişatı hesaplattır bunlar hep ahiret tarafını yükseltme ahirete kan pombalama bunlar ahirette bir kere zaten kıvamını yakaladı mı sana yedi kıta verseler Allah'ı bırakıp gitmezsin o tarafa ashab-ı kiram böyle oldu işte bir kere barajı geçtiler bu barajı geçene kadar gayret etmemiz gerekiyor arkadaşlar yoksa şu bir defalığına bu bir defalığına şeytan bu kadar fırsatlar şeytan için çok büyük emeğe gerek yok küçük bir kibrit bütün ormanımızı yaktırır şeytana orman değil misin sen çıra dolusun zaten için şehvet yüklü parayı seviyorsun karşı cinsi seviyorsun bomba gibi yüklüsün sen zaten çıt bitti şeytan seni yakar onun için kibritli bölgesine yanaşmayacaksın şeytanın ahiret sürekli canlı olacak alim olman gerekmiyor heyecanlı ol Ashab-ı alim değildiler. Ruh doluydular. Ahiret ruhu doluydular. Allah onlardan razı olsun. Allah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.